Bu programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Biliyorsunuz bu programı Polat Doğru'yla birlikte bir sohbet programı olarak götürüyoruz. Bugün Polat Doğru'yla birlikteyiz ama bir konuğumuz daha var. Nurdoğan Arkış. Nurdoğan Arkış'la ben uzun yıllar beraber eğitim yaptık. Kendisini yakından tanıyorum ve davet ettim kabul etti. Polat Doğru ile birlikte bir sohbet oluşturacağız. Hangi konuda sohbet oluşturacağız konusu. Hocam önce Nurduğan'a bir hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Hoş geldin Nurduğan'cım. Nurduğan <Gülüyor> Nur bizim arkadaşımız aynı zamanda. Evet. Yani onun bugün burada olmasından ben çok büyük keyif alıyorum. Sen de keyif alacak mısın der. Alıyorum şimdilik. Şimdiden. <gülüyor> Hoş geldin Nurdoğan. Böyle Doğan. hocam hafif şeyle konuştu Nurdoğan ama yani hmm. şimdilik alıyorum bakalım duruma göre ne yapacağız ne edeceğiz. Hocam alacak mısın deyince öyle hemen <gülüyor> şey yapmayayım dedim atlamayayım üstü. <gülüyor> bugün şununla ilgili konuşuyor olacağız hocam Nurdoğan'ın yeni kitabı çıktı. Mümkün. Evet, tebrik edelim. Sağ olun. Hayro olsun. Sağ olun. Yani bu, bu kitabın e, özüyle ilgili konuşuyor olacağız. Önce bir soralım niye böyle bir isim koydun bu kitaba, oradan bir başlayalım. Neden adı mümkün oldu? Aslında özü ile ilgili, kitabın özüyle ilgili. E, orada an, içinde anlattığım hikaye, hikaye dediğim aslında bu temelde bir kişisel gelişim kitabı. ...o kişisel gelişimin odaklandığı noktayı anlatan Hı -hı. bir yanı var. Ee, hani altındaki başlıkta şunu anlatmaya çalışıyor. Yani mümkünün altındaki evet. şeyi açarsam eğer... ...söylediği şey kitabın bir sürü şeyi yapabilmesi bir insanın mümkün... ...bu bir sürü şeyden de kastımız aslında... ...kendi hayatını yönetebilmesi, kendi hayatının lideri olması... ...kendi hayatının anlamlı olması... Aslında kendinin yaşamını oluşturabilmesi, kendisine ait bir yaşamı oluşturabilmesi bir bireyin mümkün. Bunu evet. anlatıyor temelde. Ben burada bir açıklama yapmak istiyorum değerli izleyenler. Bu mistik bir kitap değil. Yani evet. kafanızı iyice korsanız, niyetinizi iyice saflaştırırsanız ve evrene bu mesajları gönderirseniz her şey mümkün olur. Türünden bir kitap değil. Bu daha ziyade bireyin kendi gücünü keşfedip kendi seçimlerinin gücünü keşfedip onun sorumluluğunu almasıyla ilgili bir tartışma başlatan, neden bunun güçlü olduğu ile ilgili, neden önemli olduğu ile ilgili, neden bunun kimseye verilemez olduğu ile ilgili bir e, sohbet var bu kitapta. Ondan dolayı o anlamda mümkün diyoruz. Evet. Ee, önce şöyle anlatayım. Çok genelde hani dünyaya baktığımızda bizim şu an çok sıradan olarak kullandığımız bir sürü şeyin var olabilmesi mümkün algısıyla mümkün olmuş. Ne demek istiyorum? Evimizdeki ampuller mesela geceliğin işte yakıyoruz falan ve bize bu çok sıradan geliyor bugünkü davranışlarımız içerisinde. Ama bunun oluşma hikayesini bildiğiniz zaman işte Edison klasik işte ampulü bulan adam Edison şöyle bulmuş. Hepimize örnek olabilecek bir şey bu aslında. Önce söylediği şey şu. Aşağı yukarı şöyle. Ben şimdi tam kelime kelime aynısını anlatmıyorum ama söylediği şey şu. Diyor ki ben bu elektrik denilen şeyi insanların geceliğin evlerinde de kullanabilecekleri bir şey haline dönüştürmek istiyorum. Aslında ampulü tarif ediyor. Adını evet. böyle koymuş değil. Ama bunu tarif ediyor. Çok da ticari bir nedenle yapıyor o bunu. Yani evet. o, o yanı ayrı. Böyle bir şeyi yapmak istiyorum diyor ve Adam bunu uğraşa uğraşa uğraşa işte bir sürü tevatür vardır o konuda ama en azını söyleyeyim ben size. 600 evet. deney yaparak evet. buluyor bunu. Evet. Şimdi... Deneye deneye buluyor adam bunu yani arkasında müthiş bir hedef var ben bunu elde edeceğim hedefi var ama bunun için gösterilmiş müthiş bir çaba var o yüzden hani mistik değil demeniz benim çok hoşuma gitti kitapla ilgili olarak evet. o çaba olmadı mı hiçbir şey olmayacak çünkü evet. yani o hedef var hedef farkındalığı var ve her gün verilen bir çaba söz konusu. Evet. Şimdi bu hani bütün her şey böyle e, cep telefonları böyle oldu hayatımıza böyle girdiler. Bir sürü bir sürü ben İzmitliyim mesela bizim çocukluğumuzda İzmit böyle, Körfezi çok kötü kokardı. Hı hı. De, yani diyorduk ki tamam bu kadar bitti yani Yo, temizlendi işte ama inanılmaz bir ben İzmitli olduğum için arkasındaki emeği biliyorum. Şimdi bunlar büyük hikayeler. Birilerinin mümkün demesiyle başladı değil Aynen mi? Aynen öyle. Evet, öyle. Evet. Evet. Evet. Martin Seligman diye bir psikologun kitabını okuyorum şu anda. Ortaokuldayken psikolojiye gitmeye karar vermiş. Neden? Psikolojiyi okursam eğer insanlara derman olacak şeyler keşfederim diye düşünmüş. Ve hakikaten birçok kavramları geliştirdi. Ama o kavramla başladı. Yapabilirim, Yapabilirim duygusuyla. Senin hayatında da tahmin ediyorum. Yani bu başkalarının hayatına bakarak değil. Senin hayatında da. Mümkün kıldığın olaylar oldu. Yani birdenbire olmadı bunu keşfetmen. Evet. Ee, Bir, birkaç tane şey var orada ama önce şunu anlatayım hocam. Şimdi bize hep bu örnekler verildi. Yani büyük büyük insanların işte Edison'uydu, şu suydu bu suydu. Yani şimdi isim tek tek saymayayım ama hep büyük örneği. Onlar şunu yaptılar, bunu becerdiler, şöyle şeyleri becerdiler. O insanlar büyük oldular ve şu zannediliyor. O insanların kendileri hep daima büyüktüler ve bu büyüklükleri ortaya çıktı zannediyor. Halbuki öyle değil yani bütün o bütün bunları incelediğiniz zaman ben yani işim gereği ve bu kitabı da yazarken bir sürü böyle insanı inceledim. Ortaya çıkan şey şu önce mümkün algısı var evet. o insanlarda önce çok küçük insanlar bunlar yani evet. şimdi uzun uzun örnekler anlatmayayım <gülüyor> çünkü bireyi asıl bizi ...anlatacağım ki asıl beni ilgilendiren kısmı orası. Evet. Şimdi dolayısıyla önce mümkünün olduğunu anlamamız lazım yani hayatın içerisinde. Şimdi şöyle şeyler benimle ilgili. Ben işte İzmitliyim. 1975 yılında üniversiteye gittim. Taşra'dan çıkmış bir çocuğum ben. Böyle Ankara'yı çok seviyorum, Ankara'yı çok beğeniyorum falan. Ankara'da dolaşmak istiyorum... Tesadüfen abim de o yıllarda okuyor. Erdoğan abim de okuyor o yıllarda üniversitede. Ve gene tesadüfen aynı yurtta kalıyoruz ama iki kat. Yani ben evet. üçüncü, abim üçüncü katta ben beşinci katta kalıyorum. Ya Şimdi... Bir dakika. Burada ben izleyicilere bir bilgi vermek istiyorum. Nurdoğan Arkış babası işçi olan birisi ve bu işçi aile üç çocuğunu da otodoğu teknik... Dört. Dört. Dört. Dört. Dört. Çocuğu Pardon, dört çocuğunu da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde okutmuş durumda. Bu çok önemli. Ondan dolayı emeğe geçen herkese burada teşekkürlerimi sunuyorum. Kesin ve şey yani ben ben şahsi olarak şunu biliyorum. Asla da bunlara olan, anama babama olan borcumu da asla da ödeyemeyeceğim. Onu da biliyorum ama hep de hayranlık duyduğum bir hikayedir. O da bir mümkün hikayesi. Yani. O da tabii, tabii tabii çok ciddi bir mümkün hikayesi. Aynen, yani demin şeyi söyledin ya o önemli. Ben biraz daha ilerlemeden onun altını çizmek istiyorum. Ee, senin bugün bahsettiğin ve bu kitabın içerisinde anlattığın şey mutlak anlamda çok büyük mümkünlerden bahsetmiyorsun. Sen. Yani normal insanın kendi yaşantısı içerisinde gerçekleştirmesi muhtemel sağlayabileceği bir mümkün algısından bahsediyorsun. Evet. O mümkünün neyle ilgili olduğu başka bir şey. Tabii ki aya da gidebilirsin, hmm. tabii ki Aynen, bir icat da yapabilirsin, evet. tabii ki çok olağanüstü bir şey de elde edebilirsin. Ama bununla beraber bugün karar verip bir sene sonra haftada bir kitap okuyor olabilirsin. Tabii tabii. Evet. Ve bu çok önemli söylediğin, bunu yapmadan da aya gidemiyorsun. gidemiyorsun, ya da Mars'a gidemiyorsun o, yani. yani. Bu küçük küçük donanımları <gülüyor> geliştirme. Çünkü şöyle bir varsayım var. Maalesef bizim bizim insanımız böyle bir e, kültür içinde yetişiyor. Şu varsayım, bu ama dünyada da böyle. Şimdi haksızlık de etmeyelim. E, yani ah bir paramonsa var ya, ben var ya. neler yapacağım biliyor musun? Bilmiyorum. Böyle yani müthiş olur. Çıkıyor lotodan ikramiyeler işte hiçbir şey yapamıyorlar. Hiçbir şey yani %90 bilmem kaçı bu insanların iki daha sene içinde daha düşüyor. kötüye düşüyorlar. Niye? Çünkü ilmek ilmek ördükleri bir donanım yok. Ve o temelde burayla iç gücüyle ilgili bir şey. Evet. Bu donanım olmayınca da onu nereye kullanacağı bu bazen mevki oluyor, bazen para oluyor, bazen ilişkiler oluyor falan. Bunu nasıl kullanacağını bilmiyor. Soğanın cücüğü meselesine dönüyor iş. Anladım. Yani. Tamamen sadece ona bakmakla ilgili. Şimdi Bu yurt hikayesi şey, yurda dönersek e, şöyle yaşıyorum ben. E, Erdoğan abim üçüncüsün. Ben hazırlıktayım. Sabahtan öğlene kadar dersler var. Dolayısıyla benim bütün öğleden sorularım boş. Yurda geliyorum. Yemeğimi yiyorum. Oturuyorum odada ama Erdoğan abimin odasında. Aha. Bekliyorum abim gelsin diye. Tasarım şu kafamdaki. Abim gelecek. Diyeceğim ki abi şehre inelim mi? O zamanlar işte Ottu ile Ankara arası bir Aha. mesafeydi. Şimdi değil. Şehre inelim mi? Abim tamam inelim derse peki nereye inelim diyeceğim. Ondan sonra işte şuraya atıyorum. Gençlik Parkı'na gidelim diyecek mesela. Peki diyeceğim ben de. Halbuki ben mesela benim mutlaka görmek istediğim Ankara'da yerler var. işte mesela Atatürk Orman Çiftliği'ni çok merak ediyordum ben. Böyle büyülü bir Aha. yer gibi sannediyordum falan. Neyse. Ama odaya gidiyorum. Şimdi abimin bundan hiç haberi yok. <gülüyor> Abim gelirse, kabul ederse ve tesadüfen o da benim istediğim yeri söylerse gidiyoruz. Tamam mı? Bir gün da bu hep böyle oluyor. Bazen geliyor adamcağızın haberi yok yani bu durumdan bile. O dersi var bilmem nesi var. Akşam geliyor ben böyle kızıyorum, üzülüyorum, bozuluyorum falan falan. Beni anlamadı diye. Ondan benim bir gün odada gene böyle oturuyorum. Abimin yatağının üzerinde unutmam böyle. Bekliyorum abim gelsin diye. Abimin oda arkadaşlarından Eyüp diye. İzmirli bir abi vardı. O girdi içeriye. Ne yapıyorsun Nur'dan dedi. İşte dedi Abimi abi. bekliyorum. Abimi <gülüyor> bekliyorum. Niye bekliyorsun dedi. İşte gelince Antalya'ya hani ineriz diye. Niye bekliyorsun dedi. Dedim işte o götürecek beni. E, kendin gitsene dedi. Söyleyemedim ama içimden şu geçti. Ben gidemem ki. Mümkün değil diyorum yani ben gidemem ki Ankara'ya. Şimdi bunu şu, şu benim için çok ilginç. Bunu gidemem ki dedim ama içimden bunu söylemedim ona. Çünkü biliyorum bunun ayıp olduğunu. Yani bu o aslında kadar. benim zavallılığım. Benim içinde olan bir zavallılık. O anda yaptığım bir şey bu yani. Ona söyleyemeyecek kadar içeride bu, bu bende bir kıvılcım oldu. Bir şey oldu burada. Tam da bilmiyorum ne olduğunu ama içeride bir şey oldu. Sonra şimdi abimle bu dolaşmalarımız sırasında tabii birdenbire böyle her şeyim değişti ve ben ondan sonra bilmem yani hani son yazdı filmde Nurlu Ufuklar falan olmuyor tabii. Ee, bir başka hikaye şimdi Ankara'yı bilenler bilirler. Ee, Tunus Caddesi vardır. Tarım Bakanlığı vardır. Erdoğan amle gezmişiz gezmişiz işte o tünün arabaları orada o Tunus Caddesi'nde oraya gideceğiz. Tunus Caddesi'ne girdiğinizde solda bir trafo vardır elektrik trafosu. Yani son 3-4 yıl önce gene gördüm o trafoyu. Merhaba dedim şimdi. Bu hikaye benim için hayatımda çok önemli çünkü. Trafonun yanında park etmiş arabalar, arabalar var. Arka arkaya böyle dip dibe arabalar var. Tamam mı? Bu tarafta da kaldırımlar O kaldırım boş. Aha. Şimdi Erdoğan abim buradan girdi. Çin arabaların arasından böyle sıyrıla sıyrıla. Üzerimizde öğrenci parkaları var. Aha. Ondan sonra sıyrıla sıyrıla gidiyor. Parkalar kahverengi. Ulan arabaların üzeri şey tozlu topraklı kirleniyor parkalar. Şimdi birinci arabadan geçince Erdoğan abim ben de takip ediyorum. Trafoda sıkıştırmaya başladı. İki taraf şimdi kisleniyor Aha. tamam mı? Gidiyoruz. Karşı kaldırım boş. Birinci arabayla ikinci arabanın arasından abim devam etti. Gene devam trafoya Gene sürte, sürtüne sürtüne gidiyor. gidiyoruz. Ben şimdi diyorum ki ulan... Niye geçmiyorsun karşıya karşı tertemiz yani niye bana bunu yapıyorsun ya benim yani Bizim kirli görmüyor musun yani doğru yerden gitsene <gülüyor> ikinci arabadan geçti hala böyle kirleniyoruz bir an dedim ki ya bunu sen yapıyorsun o önünden giden bunu yapıyor ama sen yapıyorsun ve sen hayatını seçmiyorsun şimdi burası benim için çok önemli sen hayatını seçmiyorsun yanlış yapıyor eyvallah yani ama onun peşinden giderek ve mağdur durumuna düşmüş diyerek benim başıma sen getiriyorsun diyerek. Şimdi bu yani benim başıma sen getiriyorsun benim başıma sen açtın bir insanın ben yokum demesi hayatta ve ben buna çok üzülüyorum. Bu kitabın yani yazılmasının bir nedeni budur ya ben zavallıyım demesin insanlar. Bu çok ağır bir durum çok yani Bana, beni, beni mahvettin sen ya kimse bizi mahvetmiyor. Sen abicim takip ediyorsun. Bu mahvolunacak yolu takip ediyorsun. Madem gördün bunun mahvolunmayacak yanını geç karşı kaldırıma. Ben o karşı kaldırıma geçerken özgürleştiğimi hissettim. İçin bildin. E, evet yürüyüşümün değiştiğini yani duygusal değişiklikten söz ediyorum. Evet. Bir böyle... Evet lan yapabiliyorum ya. Yani. Evet. kullanıyorsun değil mi? O yapabiliyorum. Yani. Ya gerçekten yani bunu bir Arda olsa o zamanlar yoktu da ben Mobis kamerası bilmem ne de gel <gülüyor> benim hayatımın dönüm döndüğü yerdir orası. Evet. Döndü. Hayatımı ben seçmek ya da seçmemek kararını vermeliyim ve bu kararı kimseye bırakmayacağım. Bu çok önemli. Şimdi bu benim bir önceki kitapta da bir parça evet. bundan bahsediyorum. Bu iletişim anında da çok yaptığımız bir şey. İşte beni kızdırmasaydın ben öyle ben, ben doğdurdum. Sen bana mi? öyle yapmasaydın ben de sana öyle yapmazdım. Oo, ben neyim? Ben kimim o zaman? Yani ben yokum dediğim. Sen bir... benim kuklamsın abi. Ben evet. seni istediğim zaman kızdırırım. Ah. Istediğim, i̇stediğim zaman John, güldürürüm. You. İstediğim zaman şunu yaparım. Bütün mesele ağzımdan çıkan bir mesele. Aynı. Ona dönüşüyorum. Evet, yani. Bir şeyler evet. çizer yandırıyorum. Sen... Hmm. Patlarsın bilmem ne yaparsın. Derim ki parmağımda oynatırım ben onu. Evet, evet. Şimdi bir şey söyleyeyim bak neler yapacak Aynen. şimdi. Aynen, yani, öyle o tam da yaşandan hiç sorumluluk kalmama durum yani. Tabii. Hiç hiçbir hiç sorumluluk kalmıyor. Peki çok da keyifli. Çok bir... da keyifli canım. Sen bir şey söyleyeceksin, ben ona göre bir tepki Tövbe vereceğim. Canım, hiçbir şey, şey yapmama söylüyorum. gerek yok. Yani bütün düzelmelerin sizde olması Aynen lazım. Öyle. Benim, benim düzelmeme şey Siz öyle. bir düzelin bak, ben ne güzel yaşayacağım yani, o zaman. Süper bir insanım. Mükemmel. Diyorsun, bir mü? yani, karım beni kızdırmasın, ben ne güzel ilişki yaşarım. İşte ne bileyim, patronun beni kızdırmasın, işçim beni kızdırmasın, komşum beni kızdırmasın. Sıca. E, Çocuk adam ama, gibi davransa ben müthiş bir baba evet, oldum. Aynen öyle. Yani. Yani, ya da tabii. işte ne bileyim okullar, öğretmenler falan. E ben kimim? Bu tepkiyle yaşamak. Peki bunun şeyi ne? Karşıtı. Karşıtı şu. Ben ne istiyorum bu yaşamda? Şimdi burada çok kritik bir nokta geliyor. Bu kitaptaki önemli noktalardan bence bir tanesi o. Bu birey yani ben mümkün diye düşünen, ben yapabilirim diye düşünen bireyin... İlk yapması gereken şey hedef koyması yaşamıyla ilgili. Hı hı. Şimdi bununla ilgili çok şey söylemek mümkün. Çok uzun uzun anlatmayayım oraları ama hedef derken bu davranış bilimlerinin söylediği şey ev almak araba almak değil. Bunlar hep aslında kısa orta vadeli hedefler. En uzun vadeli hedefte aslında şu var. Ben yaşamımı nasıl yöneteceğim? Nasıl bir sona doğru götürmek istiyorum yaşamımı. Bunun içinde bir kere ahlaki boyutu var, insani boyutu var, maddi boyutu var, sağlık boyut, fiziksel anlamında sağlık boyutu var, ilişkiler boyutu var, toplumsal boyut var, ailevi boyutu var. Bütün bunlarla ilgili olarak bir hedeften söz ediyorum. Yani aslında şu soru, Nurdoğan nasıl bir dünyada yaşamayı hak ederdi? Bütün her şeyin Nurdoğan'ın kontrolüne bıraksalardı. Şimdi muhtemelen şöyle deniliyordur. ...ya böyle bir şey mi var canım her şeyi sana bıraksalar da işte o kitapta o mümkünü demesinin nedeni bu. Aslında her şeyi sana bırakıyorlar. Evet. Yani bunun farkına varmak lazım. Çünkü mümkün demeyen kişi zaten ya ne diyorsun şimdi hayalperest olmayalım ya demeye başlıyor. Ama bütün dünyadaki bütün şu an faydalandığımız iyi şeyler mümkünlerle oldu. Mümkünlerin birikmesi evet. sonucu bir şeyin oldu. şeyin altını çizmek istiyorum Nur Doğan'cığım. Senin söylediğin çok önemli şeylerden birisi de bu hedef korken sadece senin dışındaki dünyayı nasıl yapacağını ilgili değil nasıl bir insan olarak yolculuk yapacağım. Ben kim olarak bu hayatı yaşayacağım. Şimdi orada da şu zaten. Şimdi benim seçtiğim o ideal dünya var ya hani Ailem şöyle olsun, karımla ilişkim böyle olsun, vatan böyle olsun, dünya böyle olsun, işte ahlak boyutu böyle olsun bilmem ne falan falan. Bütün bunlara ben ne kadar katkıda bulunabilirim evet. kısmı var. Çok gerçekçi bu. Evet. Yani şey biçimde değil, az önce dediğiniz hani böyle işte çok ruhani biçimde tarif edilen yanı değil, mistik biçimde tarif edilen yanı değil, bu isteğin her şey olur böyle bir şey söylemiyor. <Gülüyor> Ama sen bunun mücadelesini vererek, Yaşama damgını vurabilirsin ve bu sana ait bir yaşam olur. Çok keyiflidir, bunun keyfini çıkar. Bu keyfi çıkarmanın yolu da bundan geçiyor. Çünkü bütün araştırmalar gösteriyor ki, yaşamdan keyif almış insanlar bunu yapmışlar. Bir şeyi başarmış olmaları değil önemli olan. Bir sürüsü de başarmadan gidiyor zaten. Aynen öyle. Onu. Ama bir bakıyorsun o adamların biyografilerini bilmem nelerini okuduğun zaman ya da tanık olduğun zaman hani komşun olarak falan adam çok güzel yaşıyor hayatı. Hı hı. Çok dengeli, bütünlüklü, kendi içinde var olmuş. O yüzden her saniyesinin keyfini çıkarıyor. Ondan sonra da adam zaten gündelik hayatının kararlarını ona göre aldığı için biz ona imreniyoruz. Evet. Ve bunun sonunda bir ihtimal var. Bunun gerçekleşme ihtimali var. Hani o yönü var. Şimdi bunu seçmeden, buna karar vermeden ben tepkici olurum. Evet. buna karar vermemişsem eğer baştan hedefi koymamışsam ben tepkici olmaya başlıyorum ne yapıyorum Bir böyle bir hedefim yok yani moda ne bugün işte bilmem ne telefonu çıkıyor tamam mı e bunu alalım öbür gün bilmem ne 13 alalım o, bu, ara, o, şu araba moda oldu onu alalım bunu alalım bunlarla yaşamaya Ve başlıyoruz böyle bu yapmana aa, Engel sebep şey olan sanayi var tabii, reklam tabii. sanayisi tabii, var tabii, Diyor tabii, ki, tabii. bak bunu alan Nasıl çok özgür var. Herkes ona hayranlıkla bakıyor. Evet. Telefonu tutmuş, herkes aa ben sana hayranım diyor evet, evet. falan şeklinde. Böyle giyinen, işte ayakkabısı, pantolonu falan filanı. Hakikaten seni kuklaya çeviren bir sanayi var evet. orada ve ondan para kazanmak için adamlar ne emek harcıyorlar. Aslında ki bir, pardon abi bir şey söyleyeyim. Bir, orada çok kritik bir şey var. Beni kuklaya çevirebilmesini mümkün kılan şey. Benim hedefimin olmamasından çıkıyor. Yani senin yerine neyin mümkün olduğuna o karar veriyor. Aynen diyor öyle. ki evet <gülüyor> zordur diyor ama bu en pahalı telefonu alabilirsin evet. diyor. Evet zordur ama şu en pahalı kıyafeti giyebilirsin bilmem yani ne yapabilirsin. Yani. Senin mümkünlerini o karar vermeye başlıyor ve bunlar aslında senin kastettiğin anlamda mümkünlerden de bahsetmiyorlar. Değil, tabii, tabii. Yani bunlar kısa vadeli işte çok basit hedefler bunlar ve bunlar hatta senin tanımında garanti. Tabii, tabii, tabii. Yani, bunları rahatlıkla elde bunları edebiliyorsun 3 yani. evet, tane kelimeden bahsediyorsun İsterseniz onu da bir şey yapalım Şimdi bu mümkün dışında kalanlar Şu, şu tür diyorlar Bir mümkün değil, mümkün değil. Öbürleri de garanticiler Garantici. Şimdi mümkün değille de garantinin Çok ortak yanları var Mümkün değil diyen de garanti diyen de Mışıl mışıl uyuyorlar Aynen. Hayatını boş geçiriyor <gülüyor> Bu akşam ne var abi dizi onu seyredelim işte en çok kim ne ay biz de seyredelim onu bilmem ne buna dönüşüyor bir sürü bir sürü bir sürü boş geçme hali çıkıyor ortaya erkeklerin yaptığı işte futbol futbol futbolla giden hocam bu ülkede üç tane her gün futbol gazetesi yayınlanıyor ve içinde hiçbir bilimsel veri yok ben futbolla çok ilgilenirim müthiş bir bilim alanıdır ama hiç yok üç tane ve bunu bir pilavı gibi planlanıyor bütün demeyelim ama bir sürü insan da bunu okuyor. Şimdi eyvallah bu hobidir, güzeldir. Hani ona bir şey anlamında söylemiyorum bunu ama buna ayrılan vaktin başka biçimde kullanılma olasılığını düşünelim. Ya 15 dakikada kitap okuyor abi ya. Yani bir, bir okuya O çok beğendiğin futbolcu var ya onun hayatını bir araştır ya. Çünkü o çok beğendikleri futbolcuların nasıl emek verdiklerini görecekler. Model olabilir. Evet. işte yani. Evet. Bir konsere gidiyorsunuz dünya yıldızı. Gittik işte yani ya, dünya yıldızı Diyorsak, ay ne güzel işte yaşıyor falan ya eminim ki günde yedi saat sekiz saat o şarkıların provasını yapıyorlar yapmadan olmuyor onlar yani böyle gökten indi bir şey ve o oldu falan. Şimdi bunlar çalıştıkları için mümkün kılıyorlar. Öbürleri mümkün değil diyor ya da garantiye yöneliyor. O zaman da oyalanıyorsun yani. Hmm. Bir araba, yeni araba, yeni model ay bilmem neli arabalar çıkmış onları alayım. Koşuş dur, dur. Evet. Tık diye ölüyorsun gün evet. öbüründe. Nurdoğan'cığım ben seninle bazı seminerler yaptım beraber. Ve çok güçlü seminerler. Ondan dolayı kutluyorum seni. Sağ Orada beni şaşı ettin. <gülüyor> şimdi senin şaşı bakmak diye bir kavramım var ve bu hakikaten çok güçlü bir kavram ee, ve ondan dolayı şaşı ettin diyorum yani kendime soruyorum şu anda şaşı bakıyor muyum diye çünkü bana öyle geliyor ki o bakış çok gerekli bir bakış yani rica edeceğim ekranda bizi takip eden seyircilerimiz için açar mısın o kavramı? Ne demek bu? Sağ olun. Önce teşekkür ederim yani iltifatlarınız için. Sağ olun. Ee, ama hani onun oluşmasındaki sizin emeğinizi de yadırgamayalım yani şimdi <gülüyor> ayıp olur yoksa. Ee, ya şöyle, şimdi bu hedef var ya, hedefi koyduk. Evet. Bu hedef nasıl mümkün olacak? Ben eğer gündelik hayatımda bunu ...yani bu hedefe uygun adımı atarsam olacak... ...kaçınılmaz... ...adım adım adım adım oraya doğru gitme ihtimalinden söz ediyoruz... ...şimdi bunu yaparken... ...benim iki şey... ...iki hata olasılığım çıkıyor ortaya... ...buraya bakmaktan... ...yani o hedefe uzun vadedeki hedefe kilitlenmekten... ...ben gündelik yaşamda olan biteni görememeye başlıyorum... ...bunun bir boyutu... ...yanlış adımlar atıyor olmak... ...bir boyutu fırsatları kaçırıyor olmak... O, Hedefe götürecek doğrultuda fırsatları kaçırıyor olmak bir boyutu da şu bu çok önemli olduğunu düşünüyorum bunun ee, bu yaşamın sunduğu keyfi kaçırıyor olmak lezzeti kaçırıyor olmak sadece o, uzağa bakarak. Gözüm. Aynen öyle be. Sırf işte Doğru. hedefine odaklanmış, her gün işte onu yapıyor bilmem ne falan. da biraz da git bir yerde de bir kahve iç yani. O keyfini de çıkar. Bir git bir işte arkadaşınla da et, sohbet et ya. Canım. Arada maç da izle. Evet. Yani hani böyle bir bu, bu çok lezzetli bir şey aynı zamanda yaşam. Böyle çok güzel yani. Hı. Çünkü sadece bu hedefe baktığınızda bu sefer ne tatile gidersin, ne denize gidersin, ne işte bilmem arkadaşlarınla Hı. ne Akrabana ararsın, hep faydacı bir hale dönüştürürsün hayatı. Evet. Şimdi bir bir bir tip bu. Öbür tip de sadece bugüne odaklanan. Aynen öyle. İler var elimde. Şu an ne oluyor? Polat bana ne dedi? Öyle de ben öyle dedüttürmem. Atlamı kalacağım lan. Biz erkek adamlarla yola çıkan. İşte karısını böyle konuşturtmam, şöyle dedüttürmem. Bacak bacak üstüne attı diye kulüpten adam atarım mesela falan gibi hikayelere dönmeye başlar iş. Evet. Şimdi ben halbuki ya bir dakika buradaki asıl hikayene Bu asıl hikayeyle ilişkisi ne şu anın? Şaşılığından söz ediyorum. Evet. Yani bir gözüm daima burada bir gözüm daima burada olmak zorunda. Evet. Şimdi bunu yaptığımda buraya etkisi ne olacak? Evet. Ve ben bunun böyle olmasını istiyor muyum? Seçimlerinin sorumluluğunu alıyor olmak. Bu, bu şaşı bakma hikayesi o. Bir ee, i̇şte, ayriyeten bu bahsettiğin şey aynı zamanda imkanlarla ilgili itirazları da geçiyor bence. Hı. Yani yurt dışına gidip eğitim almak istiyorum. Evet istiyorum. Peki bugün ne yapıyorsun? İşte istiyorum. E, i̇stiyorum. Evet. Çok fece istiyorum. Olsun yani. istiyorum. Harika yapacağım ben bunu evet. diyor. E, peki bir İngilizce kursu bir yabancı değil bir girişim para da yok. E Burs araştırdın mı ne yapıyorlarmış ne diyorlarmış bunların hiçbirisi evet. yok ama ben istiyorum. Evet. Şimdi öyle hedef koyduğun zaman bugünden de koparsan ya da sadece bugüne bakıp yabancı dilim yok, param da yok, onu da isteyemem deme noktasına gelirsen iş problemli oluyor. Senin yani. söylediğin hem buraya bakacaksın diyorsun, Bu hem bu anın fırsatlarını görebilmek hem keyfini yaşayabilmek için uh -huh. hem de uzağa bakacaksın. Hepsini birden gözetirsen zaten bu hayatı keyif içerisinde yaşayabilirsin ve istediğin yere de gidebilirsin diyorsun. ve Bir şey ekleyeyim mi abi? Orada. Tabii tabii. Ee, Buradaki kritik hikaye şu. Önce buraya bakmak. Yani önce uzun Aynen. vadedeki hedefe bakıp buraya bakmak Aynen, gerekiyor. Öyle. Bizde şu oluyor. Çok sıklarsan. Sadece buraya, önce buraya bakıp koşullar ne veriyor bana? Aynen. Olabilecek olan şudur. Dediği zaman yani. damgasını vurmadığı bu koşulların gösterdiği, mümkün kıldığı ya, şeyi var. O kadar için. net ki bak mesela üniversite sınav sonuçları geliyor genç arkadaşların eline şu kadar puan aldın. Adı üstünde tercih listesi aslında elindeki liste. Hmm. Baktığı şeyse şu oluyor bu puanla nereye girebilirim olur. Hmm, tamam hmm, o hmm. konulardan bir tanesidir doğru. Puanımız gelsin bakarız diyor. Yani, Puanımız yani. gelsin bakarız yok. Hı, evet. Aynen, Eğer öyle. şaşı bakacaksan sen o senenin başında gitmeyi düşündüğün yeri hayal etmeye evet, başlayacaksın. Evet. Bütün evet. seneyi o hayalle yaşayacaksın. Evet. Ondan sonra puanın geldikten sonra bir değerlendirmenin içerisine evet. daha gireceksin. Evet. Evet. İdeal durum aslında şu tabi yani bu çocuk mesela bunu liseye girerken tabii, söylemiş tabii, olsa tabii, tabii. ben şuraya girmek istiyorum dediğinde... Şimdi bu akşam ne yapacağı çıkıyor ortaya. Aynen öyle. Benim hayatımda Cahit Okurev öğretmenim lisede işte sen ne olmak istiyorsun dedi konuştuk ve beni bilim adam olmak istemez misin dedi. Bak dedi sen psikoloji alanında bir Türk bilim adamı olursan bu ülkenin toplumsal ve bireyle ilgili sorunları konusunda bir bilim adam olarak konuşursun dedi. Ve beni yönlendirdi psikolojiye girmeye ve rahmetlik hocam Profesör Mümtaz Turhan'a yönlendirdi. Mümtaz Turhan bana baktı. Sen dedi bilim adamı mı olmak istiyorsun dedi. Evet hocam dedim ama dikkat sen bilim adamı olmak istiyorsun hmm, önce. Hmm. O zaman dedi bir yıl içinde psikoloji kitaplarını İngilizce'den okur hale gelmen lazım dedi. Hmm. Tamam bu tamam. işte. Tamam değil mi? Yani hakikaten görebiliyorum o zaman ve tam anlamadım ama hayatım boyunca bana o kadar yol gösterdi ki bu Bilim adamı olmak istiyorum. Psikoloji kitaplarını İngilizce'den okur hale gelmem lazım. Şimdi ne yapacağımla ilgili müthiş bir enerji topladım. Şöyle bir şey söyleyeyim Mesela bunu hani daha böyle gündelik yaşama. Şimdi bu ıı, okullar açıldığı için bir sürü insan şey sorusunu soruyor. Ya işte çocuk ders çalışmıyor ne olacak ne olacak bilmem ne falan. Şimdi... Bu mekanizma aslında çok bütünlüklü bakılman yani bakılması gereken, hedef odaklı bakılması gereken bir mekanizma. Şimdi ideal durum şu aslında. Şimdi ben çocuğun niye ders çalışmasını istiyorum? İşte üniversite bir üniversite hikayeleri falan yani. Bu, bu Üniversiteye girsin falan falan yani. Niye girsin işte para kazansın ve ne olsun işte vatana faydalı, millete faydalı, ailesine faydalı falan. Çok güzel bir şey bu bakış açısı yani uzaktan bakış. Şimdi buradan geliyorum ben o çocuğun babasıyım, annesiyim. Ne yapacağım? ...yapacağım şey çok açık. Şuna götüren adımları şimdi atacağım yani. O hedefe götüren adımları şimdi atacağım. Şimdi bu adımları atmak için... ...mesela şunu yapmaya başladığımı düşünsem. Çocuk doğduğu andan itibaren... ...diyelim ki... ...her akşam çocuğa kitap okuyor olsam. Tamam Masal kitabı okuyorum mesela. Şimdi bu masal kitabı okuyor olmanın sağlayacağı şey ne? Çocuğa okuma alışkanlığının olması. Evet. Evet. Şimdi artık herkes biliyor. Yani bu bilinmeyen bir şeydir. Bir zamanlar çok şaşırtıcıydı ama artık herkes biliyor. İşte televizyonun beynin faaliyetlerini en alt düzeye çektiği biliniyor. Evet. Bu program da dahil yani. Hani hiçbir özel bunun dışında kalan bir program bile yok. Evet. Araştırıldı bunlar. Şimdi o aile mesela evde televizyon izlemiyor olsa Çocuğun beyin faaliyetini körleştirdiği için söylüyorum Bayağı bunu. Çok kısıtlı. Seçerek yapsa. Seçerek, seçerek yapması. Yani şu diziyi izleyeceğim. 45 dakikadan falan bahsediyorlar... ...şu gibi. anda... Yani evet. se, se, o, ...o çünkü o zarar... ...o yaşamın lezzeti... Aynen öyle. Maçı, yani, izle... ...o dediğimiz şey var ya... ...bir kahve iç dediğimiz Aha, yere denk geliyor ne yani... O... ...ne bileyim bir kahkaha atılacak programdır... ...ne bileyim bir magazin pro, ...yani hiçbir şey değil... ...onların hiçbiri kendi başına sakıncalı değil... ...yaşamı hapsettiği zaman sakıncalı olmaya tabii başlıyor... Tabii. ...şimdi çocuk buna da alışmadı... ...kitaba da alışmaya başladı... ...şimdi ve bunun içinde de çocukla böyle bir sohbet olsa. Çocuk bir soru sordu. Çok bildiğim bir soru sordu. Baba saat nasıl çalışıyor? Ben de saat uzmanıyım mesela. Tamam mı? Ama şunu yapsam. Ha ne güzel soru sordun. Lan. Aferin ya. Helal olsun sana. Ne güzel merak ediyorsun aslan oğlum benim ya. Gel bakalım kütüphanede vardı ya hani bir tane bilmem ne. Kadar. Git bakayım getir onu." dese. Bu kitap gelse, "Gel bakayım otur kucağıma şunu da beraber okuyalım." dese. Çocuk şimdi neyi öğrenmeye başlayacak? Bilgiye ulaşılabilir bilgi öğrenilebilir, bu anlaşılabilir, ri öğrenmeye başlayacak. Şimdi bu kurguyu böyle yaptığınızda ve bunu süreklilik arz ettiğinde yaz tatilinde, şimdi araştırmalar şeyi söylüyorlar. Ee, bir yaz tatili süresince o sene içerisinde öğrendiği bilginin yüzde otuz yedi kadarını unutuyor çocuk. Evet. Ve hepimiz. Hı hı. Yani çocuk dedim ama hepimiz yani unutuyoruz. Ben de çocuğum. Yani <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çocuk diye. Şimdi bu Dolayısıyla ben bunu yazın bu kitaba ilişkin bir şeye yönlendirmem lazım. Ama bunu nasıl yapacağım? Ben evde kitap okuduğumu düşün. Evet, şimdi tabii. Şimdi bunu gelin babamın hikayesine çevireyim ben size. Bizim mahalledeki bütün mahalle okul falandaki bütün arkadaşlar kaçak şey okurlardı. Texas Tomix analarından babalarından bir tek bizim evde serbestti. Hmm. Babam ve şunu söylerdi o kadar ilginç ki yani sanki adam bir şey yani bu gelişim bu... kitabı yani adam tamam mı? Derdi ki okuyun çocuklar okuyun okuyun. Önemli olan okumanız derdi. Ah. Yani. E şimdi ben çok kitap okuyorsam bu tesadüfen olmadı olsun, ki yani. Tabii ki. E şimdi evde 3 televizyon, 2 televizyon olacağına çok iyi bir tane kütüphanen kütüphane olsun abi. Olsun, yani, yani Her bir buçuk senede bir cep telefonunu yenileyip en son modelini alacağına 5 tane kitabın olsun. Evet. E bunun sağlayacağı ortamda şimdi bu çocuğun üniversite sınavına girme, kazanma ihtimali artıyor mu artmıyor mu? Mümkün Tabii. hale geliyor mu? Bugün yani? arkadaşlarla konuşuyorduk. Ya Soruların çok büyük bir kısmı sadece okuma yeteneğiyle ilgili. Hmm. Okuduğunu anlarsan doğrudan cevap verebileceğin nitelikte. Evet evet. Ve şey çok net biçimde araştırmalar şeyi gösteriyor ki. Tabi okumanın beyni geliştirme şeyi çok büyük. Ha, ee, Etkisi çok büyük yani. yani evet. Şey çok çok önemli. Evet. Burada nasıl bir gelecek yaratmak istediğinle ilgili Aynen. bir karar noktası var. Sen o kararı verdikten sonra bugünü ona göre tasarlamak çok daha kolay bir hal alıyor. Evet. Hı. Evet çok güzel bir sohbet. Değerli izleyenler kısa bir aramız var. Sohbetimiz devam edecek. İnsel Nisan'a programında konuğumuz Nurdoğan Arkış ve kitabıyla ilgili bir sohbet oluşturduk, mümkün. Nurdoğan'cığım sen bu kitapta birçok örnekler veriyorsun ee, ve biz bunu hazırlanırken Polat'la beraber konuştuğumuz günlük yaşamımızda böyle bile bilebileceğimiz bizim ülkemizde bu topraklarda oluşmuş öyküler var burada yer alan onlardan bir tanesini paylaşmanı istiyorum. Çok örnek var hani bu bir sürü şey e, yer alıyor, benim tanıdığım bir sürü insan var, benim başımdan geçen kendi hikayelerim var falan. E, bir tanesi enteresan olabilir, çok bütünlüklü bir hikaye evet, o çünkü evet, evet, belki hani evet. onu e, konuşmak iyi olabilir. Bu Murat diye bir arkadaş sağ olsun izin de verdi öyküsünü ha. anlatmama. Evet. E, Murat bir fabrikada çalışıyor ve e, mavi yakalı bir arkadaş diyor kendi deyimiyle anlatıyorum işte sanıyorum 35 yaşlarında falan iki tane çok küçük çocuğu var işte biri iki yaşında biri dört yaşında gibi öyle bir yaşlar işte normal bir aile hayatı var falan Murat şöyle biri işte göbekli bir hayli göbekli yani diyor bazen diyor televizyon izlerken diyor bardağı göbeğime koyabiliyordum diyor yani böyle bir göbeklensizi diyor sigara içiyor Evet. Ciddi bir içici yani sigara. Bir buçuk ee, paket falan. Bir buçuk paket içiyor sigarayı. Ee, işte 35 yaş civarında falan. Böyle, böyle bir insan. Bir gün bir biçimde bu yaptığının doğru olmadığını fark etmeye başlıyor. Ne yapabilirim ne yapabilirim diye düşünüyor. Fabrikada koşan arkadaşları var. Bunlar böyle koşu takımı kurmuşlar. Koşuyorlar. Kendi işte antrenman düzenleri var. Bilmem neleri var. Böyle belli ki işte ciddiye almışlar kendilerine. Bunu yapayım falan diye. Murat da şimdi böyle çekinerek. Ha bir de hayatında hiç spor yapmamış bu. Böyle biri yani. Hani yıllarca spor yapmış ve bırakmış bir arkadaştan ne söz etmiyoruz. Ondan sonra neyse. Murat diyor ki işte ya şey. Ben buna başlayacağım. Şimdi gidiyor bir arkadaşıyla konuşuyor falan. Diyor gel sen, sen de bizle beraber. Koşarsın işte falan. Koşabilir miyim? Ya koşarsın diyor yani şey değil falan işte bu alıyor bilmem ne falan falan bununla beraber bir arkadaşı daha başlıyor şeye e, bu koşma işine ilk koştuğu gün 300 metre sonra çöküp kalıyor evet. çöküp kalıyor ve diyor yani ciğerim dışarı çıkacak gibiydi diyor kendi kendine demiş ki öleceğim ya öleceğim yani tabii şimdi bu şey hani mümkünün arkasında bir de ...bilimle ilgili bir kısım var yani mümkün bilim olmadan olmuyor aslında Olmaz. yani. Şimdi bu bilimde illa deneyler meneyler gerekmiyor yani formüller formüller falan. Yani bunu yapan bir adam var koşuyor işte yani Güzel. abi nasıl koşuyorsun yani. Nasıl, ne, başardım, nasıl, nasıl başladın nasıl başladın <gülüyor> nasıl oldu bu iş yani bunu gidip sormak bu araştırma işte yani. Neyse o da onu anlatıyor şöyle yapacaksın böyle. Bu yavaş yavaş yavaş yavaş yığılmadım diyor koşmuş koşmuş koşmuş koşmuş falan. Böyle bir koşu hikayesi var şimdi çok enteresan bir şey anlatayım bu Bursa'da yaşıyor bulunduğu şehir böyle hani işte yanı başında spor alanları öbür yanı başında da işte bilmem koşu parkurları işte kapalı salonlar falan değil yani işte bildiğimiz bir şehir burası yani hepimizin şehrinin benzeri bir şehir yani ama Yılmıyor çıkıyor işte caddelerde koşuyor bilmem ne nelerde koşuyor böyle parklarda küçük parklarda tonlarca tur atmaya başlıyor falan falan böyle bir hikaye asıl yani beni etkileyen kısmı şu sonuçta geldiği yer şu. Bir buçuk yıl içinde, sadece bir buçuk yıl içerisinde yarı maraton koşar hale geliyor. 15, 15 kilometre. 15 yani. kilometre koşuyor ve işte Avrasya koşusuna falan gelip katılıyor böyle bir hikaye yani. Bu arada sigarayı bırakıyor. Müthiş bir kilo ve yani ben gördüğümde ne göbeği ya falan dedim. Hepimizden daha zayıf. Yani. Şu an bizim görüntümüzden falan. Ama ilmek ilmek ördüğü bir hikaye. Daha kitapta daha ayrıntısı <gülüyor> var. Daha uzun evet. bir hikaye ama beni çok etkiledi. Yani. Evet. Çünkü ben bunu yapacağımı koyuyor. Sonra işte sigarayı bırakıyor. Hanımı da bırakıyor. Sürekli kitap okumaya başlıyor. Diyor ki bambaşka bir hayat yaşıyorum artık diyor. Evet. Ya, çok, çok güçlü. Çok güçlü. Ee, Murat selam. Evet. Ve evet. ee, Türkiye'ye verdiğin bir mesaj oldu. Sadece ailene, kendine değil. Nurdoğancığım çok teşekkürler sana, böyle sağlık. bir kitap yazdığından sana, dolayı. Bizim için mümkün kıldığından dolayı. Polatcığım her zaman beraber olmak, Sohbetin hocam. bir parçası olmak çok güzel. Sağ Efendim, hocam. tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu da